Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfirühü ve naûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men yehtedihillâhu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdi leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh vehte hüvlessirrîk leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Emme ba'd Fenne istıgal hadisi Allah ve hayral hidi haddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fîn-nâr. Sehil bin Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste şu şekilde geçiyor. Adamın biri geldi ve şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü bana öyle bir iş göster ki onu işlediğim zaman beni hem Allah sevsin hem de insanlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Dünyaya karşı zahid ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde bulunanlara karşı zahid ol ki insanlar seni sevsin. Bunu İbn-i Mace, Ravzatul Ukhala isimli eserinde İbn-i Hibban, Mucemül Kebirinde Taberani, Hilyetül Evliya'da Ebu Nuaym el-İsbehani rivayet etmişlerdir. Aynı hadis Rebib'in Hıraş yoluyla da gelir. Adamın birisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve Eyalar'ın Resulü bana bir iş göster ki, ondan dolayı beni hem Allah sevsin hem de insanlar sevsinler. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın seni seveceği amel dünyaya karşı zahit olmaktır. İnsanların seni seveceği iş ise şu geçici dünyalıklara bakman ve onu onlara yani dünya ehline fırlatıp atmandır. Evet. Bunu da Ebu Süleyman et-Meşkî, et Müsned-i İbrahim bin Ethem isimli eserinde Hafız Ebunûaym'da İliyyetü'l-Evliya'da rivayet eder. Bu hadis şerif iki büyük hasleti içeriyor. Birincisi, dünyaya karşı zahid olup, zahitlik olup, bu haslet allah Teala'nın kulunu sevmesini gerekli kılar. İkincisi de, insanların elinde bulunanlara karşı zahid olmaktır. Bununla da insanların sevgisi kazanılır. Dünyaya karşı zahid olma konusunda, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet vardır ve bu haslet övülür, dünyaya rağbet gösterenlere de kınanır. Bunlara misal olarak Enfal suresinin 67. ayetinde siz geçici dünya malını istiyorsunuz halbuki Allah sizin için ahireti istiyor buyurur. Karun'un kıssasıyla ilgili olarak da Kasas suresinin 79 ila 83. ayetlerinde şöyle buyuruluyor mealen. Derken Karun ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Doğrusu o çok şanslı dediler.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 Allah, dilediğine rızkı bollaştırır da, daraltır da, onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Nisa suresinin 77. ayetinde de, Onlara de ki, dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez. Yine Allah Azze ve Celle, Firavun ailesinden bahsederken iman eden birinin onlara şöyle seslendiğini bildiriyor Mümin Suresinin 38-39. ayetlerinde o iman eden kimse Ey Kâmin dedi Siz bana uyun Sizi doğru yola götüreceğim Ey Kâmin Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir Ama ahiret gerçekten kalınacak yoldur Dünyanın Allah Azze ve Celle katında değersiz olduğuna dair ve dünyanın kananmasına dair pek çok hadisler varit olmuştur. Bunlardan birisi i̇mam Müslim'in Cabir radıyallahu anh'den şu rivayetidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iki tarafında insanlar bulunduğu halde bir pazar yerine uğradı. Derken küçük kulaklı ölmüş bir oğlanın yanından geçti. Sonra onu aldı ve kulağından tutarak hanginiz şunu birdir heme satın almak ister diye sordu. Sahabeler biz onun herhangi bir şey karşılığında bizim olmasını istemeyiz dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, peki bunun sizin olmasını ister misiniz diye sordu. Sahabeler, vallahi eğer canlı bile olsaydı zaten kusurluydi, kulakları kısaydı, ölmüş iken onu ne yapalım dediler. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Vallahi dünyanın Allah katındaki değeri şu oğlan sizin yanınızdaki değerinden daha da aşağıdadır. Yine Müslim, Müstevrit El-Fihri'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Vallahi ahiretin yanında dünyanın durumu sizden birinin parmağını denize daldırıp çıkarması gibidir. Çıkardığında parmağının denizden ne kadar alabildiğine bir baksın. Evet, Tirmizi'nin Selbin bin Sad radıyallahu anh'ten rivayet ettiği yer bir hadiste, eğer dünyanın Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, ondan hiçbir kafire bir yudum bir şey içirmezdi buyurulmuştur. Bir şeye karşı zahit yahut zühd sahibi olmanın anlamı, bir şeyi hakir ve değersiz görerek ondan yüz çevirmek ve daha yüksek hedeflere yönelmek demektir. Araplar bir şeyin çok az ve değersiz olduğunu belirtmek için şeyun zehit derler. Dünyaya karşı zühdün ne olduğu ve tefsir hakkında selef'ten ve onlardan sonra gelenlerden pek çok sözler nakledilmiştir. Zühdün tarifi hakkında merfu bir hadis de gelmiştir ancak zayıf bir isnatla gelmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh'den e, rivayet edilir. Fakat biz bu zayıf isnadı nakletmek yerine bunun e, Amr bin Vakıt el ait bir söz olduğu e, ee, istâforullah. İdris el-Havlânî'ye ait bir söz olduğu tespit edildiğinde, e, biz onun sözünü nakledelim. Dünyaya karşı zahitlik, helal olan bir şeyi haram kılmak ve malı elinden çıkarmak değildir. Fakat dünyaya karşı gerçek zahitlik şudur. Kendi elinde bulunanı Allah'ın elinde olandan daha fazla güvenmemendir. Başına bir musibet geldiği takdirde malın elinde kalmaktansa gelen musibetten dolayı sevabını ve ahiret azığını daha çok istemendir. İbn ebit Dünya'da Muhammed bin Muhacir'den Yunus bin Meysara'nın şöyle dediğini rivayet ediyor: Dünya'ya karşı zahitlik, helal olanı haram kılmak ve malı elden çıkarmak değildir. Fakat zahitlik, Allah'ın elindekine kendi elindekinden daha fazla güvenmen, mal yönünden bir musibete uğradığın andaki halin ile, Musibete uğramadığındaki halinin eşit olması ve haktan dolayı seni övenler ile kınayanların senin yanında eşit olması demektir. Evet. Dünyaya karşı züt üç başlık altında ele alınmış ve bu üçü de kalbin amellerine işaret etmektedir. Bunlar ağızların amelleri arasında yer almaz. Bundan dolayı Ebu Süleyman Et-Dairani şöyledir. Bir kimsenin zahid olduğuna şahitlik etme. Çünkü zühd kalptedir. Zühdün birinci tarifi kişinin Allah katındakine kendi elindekinden daha fazla güvenmesidir. İmanın sıhhatli ve kuvvetli olmasının kaynağı da budur. Zira Allah azze ve celle kullarının rızkına kefil olmuş, onları kendini üzerine almıştır. Hud suresi 6. ayetinde şöyle buyurulur. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Zariyat suresi 22-23. ayetlerinde Semada da rızkınız ve size vaat edilen başka şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaat sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. Yani sizin birbirinizle konuşmanız nasıl gerçekse bu da öyle gerçektir. Buna kendi sözünüz gibi güvenebilirsiniz.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 İmanın zayıflığının göstergesidir. İbn Mesud'dan, Mesruh bin el Ecdad'dan ve İmam Ahmed'den benzer sözler nakledilmiştir. Şöyle derler: Rızık için en fazla umutlu olduğum an evde un kalmadı dedikleri andır. Zahidlerden Ebu Hazım'a "Senin sermayen nedir?" diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Benim iki sermayem var. Bunlardan dolayı hiçbir zaman fakirlik korkusu taşımam. Allah'a güvenmek ve insanların elindekilerden ümit kesmek. Yine ona sorarlar fakirlikten korkmuyor musun diye o da şöyle cevap verir. Efendim göklere, yerdekilere ve yerin altındakilere sahip iken ben mi fakirlikten korkacağım? Fudayl bin İyaz rahimeullah Zühdün aslı Allah subhanehu ve teala'ya karşı rıza göstermektir der. Yine kanaat gerçek zühttür ve asıl zenginliktir der. Gerçek anlamda imanı yani yakini elde eden kimse, bütün işlerinde Allah'a güvenen, onun kendisi için takdir ettiğine rıza gösteren, beklenti ve korku yönünden yaratılmış olanlardan tamamen ümidini kesen ve çirkin yollarla yaratılmışlardan bir dünyalık istemekten kendisine alıkoyan kişi, işte bunlara sahip olduğu zaman gerçek anlamda dünyaya karşı zühtü elde etmiş olur. Dünyada hiçbir şeye sahip olmasa bile insanların en zengini durumuna gelir. Ammar radiyallahu şöyle der. Vaiz olarak ölüm yeter. Zenginlik olarak yakin yeter. İbadet olarak meşguliyet yeter. i̇bn Mesud radiyallahu yakini şöyle tarif eder. Yakin, insanları razı etmek için Allah'ı öfkelendirmemek, Allah'ın verdiği rızıktan dolayı bir kimseyi övmemek, ve Allah sana bir şey vermedi diye bir kimseyi kınamamaktır. Çünkü rızık kişiye ne hırs sahibi kişilerin hırslarıyla gelir ne de kötü görenlerin kötülemesiyle uzaklaşır. Allah subhanehu ve teala ilmi ve hikmeti gereği rahatlığı ve sevinci yakin ve rızaya yerleştirmiş, sıkıntı ve üzüntüyü de şüphe ve öfkede takdir buyurmuştur. İbn-i Abbas radiyallahu anhümadan rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Uzunca bir hadisin bir kısmıdır bu. İnsanların en zengini olma sevincini tatmak isteyen kişi kendi elindekinden çok Allah'ın elindekine güvensin. Zühdün ikinci önemli göstergesi mal kaybetmek, evladını yitirmek ve buna benzer dünyada uğradığı musibetler karşısında kaybettiği dünyalık yerine elde edeceği sevabı tercih etmektir. Bu da kişideki yakinin, iman kuvvetliliğinin kemalinden kaynaklanır. i̇bn Ömer radiyallahu rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir duasında şöyle derdi. Allah'ım bizlere sana karşı isyanımızı engelleyecek korkunu, bizleri cennetine ulaştıracak taatini sana ibadet etmeyi, ve dünyadaki musibetlerin bizlere hafif gelmesini sağlayacak yakinini, yani sana karşı kesin iman ve güveni nasip et. Evet, bunu İmam Tirmizi ve e, Amelül Yevme ve Leyle adlı eserinde Nesai rivayet eder. Zühdün üçüncü hasleti de, hakikat karşısında insanların övgüsü ve kınamasının kişi tarafından eşit görülmesidir. Bu da kişinin dünyaya karşı zühdünün, onu hakir gördüğünün ve dünyaya ne kadar az değer verdiğinin alametidir. Çünkü dünya bir kimsenin gözünde büyük bir değer taşırsa, övgü övülmeyi sever ve kınanmaktan, yerilmekten, eleştirilmekten nefret eder. Belki de bu sevgi o kişiyi kınanma korkusuyla pek çok hakkı terk etmeye ve övgü alabilmek için de pek çok batıl şeyi yapmaya götürür. Hakikat karşısında övgü ve kınamayı eşit gören kişinin kalbinde yaratılmışların verdiği rütbe ve makamlar değerini yitirmiş, onun kalbi Hakk'ın muhabbeti ve Rabbinin rızasını sağlayacak şeylerin sevgisiyle dolmuştur. Nitekim İbn Mesud radıyallahu an şöyle diyor. "Yakin, insanları razı ve memnun etmek için Allah'ı öfkelendirmemektir. Çünkü Allah Teala kınayanların kınamasına aldırmadan kendi yolunda cihad edenleri övmektedir. Dünyaya karşı zühdün nasıl olması gerektiği konusunda Allah kendilerinden razı olsun, selef-i salihinden pek çok söz nakledilmiştir. Hasan-ı Basre'nin şu sözü buna bir örnektir. "Zahit kişi, birini gördüğü zaman o benden daha üstündür diyen kişidir. Bu söz, nefsini övmeye ve yüceltmeye değer vermemek esasına dayanır. Bundan dolayı şöyle denilmiştir. Baş olma sevdasına karşı zühd, yani bundan kurtulmak, kişi için altın ve gümüş sevdasından kurtulmaktan daha zordur. Bir kimse, dünyada baş olma ve başkalarından üstün olma sevgisini kalbinden çıkarırsa, o kişi gerçek zahittir. Böyle bir kişinin gözünde hakikat karşısında övülmek ve kınanmak eşit duruma gelir. Uheyb bin el-Verd'in şu sözü de bu manadadır. Dünyaya karşı züğüd, kaybettiği dünyalıklara üzülmemek ve kendisine verilenlerden dolayı da sevinmemektir. İbnü Senmak da şöyle der: Zahit kişi değer vermediği şeye karşı muzaffer olan kişidir. Bu sözlerde belirtilen züd de dünyanın yüzünü ve sırtını dönmesinin, dünyalığın artması ve eksilmesinin kişinin nazarında eşit görüldüğü esasına dayanır. Evet, bu da daha önce geçtiği gibi musibetin olmasıyla olmamasını eşit görmektir. Ahmet bin Hambele şöyle sorarlar: bir kimse yanında malı bulunduğu halde zahid olabilir mi? O da şöyle der. Eğer malın artmasından dolayı sevinmiyor ve azalmasından dolayı da üzülmüyorsa bu kişiye zahid denilebilir. Zühre'ye kimin zahid olduğu sorulduğu zaman şöyle cevap vermiştir. Haram olana karşı sabrını yitirip mağlup olmayan ve sahip olduğu helal mal, mal da Allah'a şükretmesine engel oluşturmayan kişi. Bunun anlamı şudur. Zahit kişi haram yoldan dünyalık elde etmeye imkanı varken buna karşı sabreder ve onu haram yoldan almaz. Helal yoldan elde ettiği zaman da bu helal mal onun şükür vazifesini yerine getirmesine mani olmaz. Mala rağmen Allah'a karşı şükür görevini yerine getirir. Ahmet bin Ebil Havari, Süfyan bin Uyeyni'ye şöyle sorulduğunu e, naklediyor. Dünyaya karşı zayıf olan kimdir diye sorulur. Süfyan bin Uyayn'e de şöyledir. Nimet verildiği zaman şükrünü yerine getiren ve bela geldiği zaman da sabreden kişi. Ahmet bin Ebil Havari dedi ki: Bu söz üzerine şöyle dedim. Ey Ebu Muhammed, diyelim ki kendisine verilen nimete şükretti, başına gelen belaya da sabretti ve nimeti de yanında hapsetti. Bu durumda nasıl zahid olur? Bana şöyle cevap verdi. Sus, bir kimseyi verilen nimetler şükrünü yerine getirmekten alıkoymaz ve belalar da sabrına engel olmaz ise işte o kişi zahit demektir. Rebiya şöyle der. Zahitliğin başı eşyayı hak yoldan elde etmek ve onu hak ettiği yere koymaktır. Süfyan-ı Sevri de şöyle der. Dünyaya karşı züht kısa emelli olmaktır. Kaba şeyler yemek ve aba giymekten ibaret değildir. Zühd sahibi kimseler şöyle dua ederlerdi. Allah'ım bizleri dünyaya karşı zahid eyle ve dünyalığı bize bol ver. Dünyalığı bizden uzak tutup da ona karşı rağbetimizi arttırma. İmam Ahmed bin Hanbel de dünyaya karşı zühd kısa emelli olmaktır demiştir. Bir başka sözünde de Kısa olmak ve insanların elinde bulunandan umut kesmektir, diye zühdü tarif eder. Zühdü kısa emel olarak tarif etmenin izahı şudur. Kısa emelli olmak, dünyadan ayrılarak Allah'a kavuşmayı arzulamayı, uzun emelli olmak da dünyada uzun süre yaşamayı icap ettirir. Kısa emelli olan kişi, dünyada uzun süre kalmayı hoş görmez. İşte dünyaya karşı zühdün ve ondan yüz çevirmenin son noktası budur. İbn-i Uyeyne buna şu ayetle delil getirmiştir. Bakara 94, 96. ayetleriyle Ey Muhammed! Onlara şayet iddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu, Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu iddianızda doğru iseniz haydi ölümü temenni edin. Onlar kendi elleriyle önceden yaptıkları işler, günah ve isyanları sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Putperestlerden her biri de arzular ki bin sene yaşasın. Oysa yaşatılması hiç kimseyi azaptan uzaklaştırmaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görendir. Seleften pek çok kimse üzühtü kısımları ayırmışlardır. Bazıları şöyle bir taksim yapar. Zühdün en faziletlisi şirke karşı, yani allah Teala'nın dışında ibadet edilen şeylerden uzak durmak anlamındaki zühdür. Sonra isyan manasına gelen bütün haramlara karşı zühd ve sonra da helallere karşı zühdür. Bu üçüncüsü zühdün en az olan kısmıdır. Bu taksimde ilk iki kısma giren zühdün ikisi de vaciptir. Üçüncü kısmı ise vacip değildir. Vaciplerin en büyüğü de şirke karşı zühd sahibi olmak yani şirkten uzak durmaktır bunun ardından bütün günahlardan uzak durmak gelir Bekir el-Müzeni dostları için şöyle dua ederdi Allah Teala hem bizleri hem sizleri tenha yerlerde tek başına kalıp günah işleme imkanına kavuştuğu halde Allah'ın kendisini gördüğünü anlayarak günahı terk etmek suretiyle zühde erenlerden eylesin İbnül Mübarek Rahimullah da şöyle der Sellâm bin Mutî dedi ki, zühd üç kısımdır. Biri, ameli ve sözü Allah için ihlasla yapmak ve bunlar için bir dünyalık beklememek. ikincisi salih olmayan işleri terk ederek salih olanlara yönelmek. Üçüncüsü, helal olanlara karşı zühd sahibi olmak. Bu, tatavu yani nafile kablinden olup en aşağı derecede olandır. Evet, bu taksimde bir önceki taksime yakın manadadır. Ancak burada... Zühdün birinci derecesi söz ve amelde ihlasın bulunmasına engel olan ve küçük şirk olarak da isimlendirilen riyaya karşı gösterilen zühde verilmiştir. Kişiyi riyaya sevk eden şeyin de dünyalıklardan dolayı övgü elde etme ve dünyalık yönünden öne geçme arzusu olduğu söylenmiştir. Bu da dünyada yükseklik ve baş olma arzusuna girer. İbrahim bin Etem Rahimullah da zühdü şöyle e, taksim eder. Zühd üç kısımdır. Farz olan zühd. Fazilet olan züüd ve selamet olan züüd. Farz olan züüd, haramlara karşı olan züüdür. Fazilet olan züüd, helallere karşı olan züüdür. Selamet olan züüd ise şüphelilere karşı olan züüdür. İnsanlar züüdün sadece farz olan kısmını yerine getirip nubahların fazlalarına karşı züüd göstermeyenlerin zayi olarak isimlendirilip isimlendirilmeyeceği konusunda itilaf etmişlerdir. Bu konuda iki görüş vardır. Birinci görüşe göre, bu kişi zahit ismini almayı hak eder. İmam Zühri'den İbnü'l-Heyd ve daha başkalarından bu görüşe dair e, sözleri nakletmiştik. İkinci görüşe göre kişi mübahların fazlasına karşı zühd sahibi olmadıkça Zahid ismini almayı hak etmez. Bu da bazı ariflerin e, görüşüdür. Hatta onlardan biri günümüzde mutlak manada mübah bulunmadığı için zühd de yoktur demiştir. Bu Yusuf bin Esbat ve e, ona benzer bazı kimselerin görüşüdür. Bu görüş söz götüren bir sözdür. Yunus bin Ubeyd şöyle derdi. Dünyanın değeri nedir ki ona karşı züht gösterenler uyursun? Ebu Süleyman et Darani de şöyle der, Iraklılar zühtü bize farklı farklı şekilde tarif ettiler. Kimi zühtün insanlarla buluşmayı terk etmek olduğunu söyledi. Bazısı şüphelileri terk etmenin züht olduğunu söyledi. Kimi zühtü tokluğu terk etmek şeklinde tarif etti. Bu tariflerin hepsi de birbirine yakın şeylerdir. Ben de diyorum ki zühd kişiyi Allah'tan alıkoyan her şeyi terk etmektir. Zühd hakkında Ebu Süleyman Et-Darani'nin bu sözü çok güzel ve yerinde bir sözdür. Çünkü bu söz zühdün bütün kısımlarını ve çeşitlerini içerisine almaktadır. Şu hususu da iyi bilmek gerekir ki kitap ve sünnette dünyaya yönelik kötüleme ve kınama Gece ve gündüzden oluşan ve kıyamet gününe kadar devam edecek olan zamana yönelik değildir. Çünkü ibret almak ve veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü birbiri ardınca getiren Allah Azze ve Celle'dir. İsa Aleyhisselam'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Şu gece ile gündüz iki hazinedir. Onları ne ile doldurduğunuza dikkat edin. Yine şöyle derdi. Gece için ne yaratılmışsa onun için, gündüz de ne için yaratılmışsa onun içindir. İmam Mücahit bin Cabir şöyle demiştir. Gelen her gün insana şöyledir. Ey insanoğlu, bugün sana geldim. Bugünden sonra sana asla bir daha gelmeyeceğim. Bende ne amel işlediğine dikkat et. Gün tamamlanınca dürülür ve mühürlenip kaldırılır. Kıyamet günü Allah Teala onun mührünü kaldırıncaya kadar kimse onun mührünü bozamaz. Gelen her gecede aynı şeyleri söyler. Bunu Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da rivayet etmiştir. Yine varid olan kınama dünyada yeryüzünden ibaret olan ve Allah Teala'nın insanlar için bir döşek ve barınak kılınan e, mekana yönelik de değildir. Ayrıca Allah Teala'nın yeryüzüne yerleştirdiği dağlara, denizlere, nehirlere ve madenlere yönelik olmadığı gibi yeryüzünde yetişen ağaç, bitki gibi şeylere, bitki gibi şeylere de yönelik değildir. Bu kınama yeryüzüne yerleştirilmiş bulunan hayvanlara ve buna benzer şeylere yönelik de değildir. Çünkü bütün bunlar Allah Teala tarafından kullarına sunulan nimetlerdir. Bunlar da kullar için pek çok fayda bulunduğu gibi, bunları yaratan Allah'ın birliğini, kudretini ve azametini gösteren deliller ve ibretler de mevcuttur. Söz konusu ayet ve hadislerde geçen kınama, insanların dünyada gerçekleştirdikleri işlere, amellere yöneliktir. Çünkü bu amellerin çoğu, sonuç bakımından övge değer olmayan,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 Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Dünyada insanlar da iki kısma ayrılır. Birincisi insanlar için bu dünyadan sonra sevap ve ceza verilmek için bir alemin, ahiretin varlığını inkar edenler bu kimseler hakkında Allah Azze ve Celle Yunus suresi 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına razı olup onunla hat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar da vardır muhakkak. Bu anlayışta olanların bütün gayret ve çabaları dünyadan olabildiğince faydalanabilmek ve ölmeden önce bütün lezzetleri tadabilmektir. Onların halleri şu ayet-i kerimede Yunus e, Muhammed suresi 12. ayetinde anlatıldığı gibidir. Muhakkak ki Allah inanıp, iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenler ise dünyadan faydalanırlar, hayvanların yediği gibi yerler. Onların yeri ateştir. Bu kesim arasında züht sahibi olanlar ve dünyaya fazla değer vermeyenler çıkabilir. Çünkü onlar dünyalığın çoğalmasının gam ve kederin çoğalmasına yol açtığını bilirler ve şöyle derler. İnsanın dünyalıklara yönelik ilgisi ne kadar çok olursa, öldüğü zaman onlardan ayrılan insan o kadar çok elem duyar. Bunların zühtü, sonuçta dünyaya yöneliktir. İnsanların ikinci kısmı, ölümden sonra sevap ve cezanın verileceği bir alemin varlığına inanan kimselerdir. Bunlar Allah tarafından gönderilmiş olan peygamberlerin dinlerine mensup olan kimselerdir. Bunlar da üç kısma ayrılır. Kendilerine zulmedenler orta yolu tutanlar ve Allah'ın izniyle hayırda öne geçenler. Kendilerine zulmedenler çoğunluğu oluşturur. Dünyanın süslerine ve şatafatına yakın dururlar. Onlara uygun olmayan yollardan edinirler ve uygun olmayan biçimde kullanırlar. Böylece çabalarının büyük kısmı dünyaya yönelik olur. Dünya için öfkelenir, onun için razı olur, onun için dostluk kurar, onun için düşmanlık yaparlar. İşte bunlar Oyun, eğlence, süslenme, övünme ve mal biriktirme ehli kimseleridir. Hiçbiri dünyaya gelmekteki asıl maksadın ne olduğunu bilmez. Dünyanın asıl ikamet yeri olan yurda doğru yapılan sefer için azık hazırlamak üzere bir konak yeri olduğunun farkında değildir. Her ne kadar onlar bu konuda genel anlamda bir inanca sahipse de iman ettiği şeyin ayrıntılarının farkında değildir. Ancak marifetullahı tatmış kişilerin tattığı zevklerden de Habersizdirler. Halbuki onlar ahiret yurduna hazırlık yapanlara örnek olan şahsiyetlerdir. İkincisi orta yolda olanlar dedik. Orta yolda olanlar dünyalıkları mübah yollarla elde ederler. Bunlarla ilgili farzları yerine getirirler. Farzdan arta kalanları kendileri için yanlarında tutarlar. Bunlarla dünyaya yönelik arzularını olabildiğince genişletirler. Bu kesimde bulunanların Zahitlik tarifinin içerisine girip girmediği konusunda ihtilaf olduğunu söylemiştik. Fakat bu durumlarından dolayı bir ceza görecek değillerdir. Ancak dünyalıklardan yararlandıkları oranda ahiretteki derecelerinde eksilme meydana gelir. İbn Ömer radıyallahu şöyle şöyledir: Kula erişen her dünyalık Allah katındaki derecesinin eksilmesine sebep olur. İsterse bu dünyalıklara karşı cömert olsun. Yani istediği kadar dalsın. Neticede bu, Allah katındaki derecelerinde bir eksilme olacaktır. Bu hadise İbn-i Dünya, mefkuf olarak rivayet etmiştir ve isnadı sahiptir. İmam Ahmet bin Hanbel, ez Zühde kendi isnadıyla şöyle rivayet ediyor. Adamın biri, Muaviye radıyallahu anh'ın yanına girer. O da adamı giydirir, oradan çıkar, Ebu Mesud ve başka birinin yanına uğrar. O iki kişiden biri adama şöyle der. İyiliklerin karşılığında onu aldın. Diğeri de der ki, güzelliklerin karşılığında onu aldın. Ömer radıyallahu anh de şöyle rivayet edilir. Eğer iyiliklerimin eksilmeyeceğini bilseydim, hayatınızı da daha, daha güzelleştirmek için gayret ederdim. Ancak ben Allah azze ve celle'nin dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz buyurarak ayıpladığını biliyorum. Evet bu ayet Ahkaf suresi 20. ayet. Evet gerek Ömer radıyallahu anh'ın bu sözü gerekse az önce okudum Ebu Mesud radıyallahu hannam'dan gelen söz kastedilen şudur. İyiliklerin karşılığında onu aldın yani dünyada kavuşdun bu nimet ile ahiretteki iyiliklerin eksildi. Ahirette e, kavuşacağın dereceler eksildi. Yine Fudail bin İyaz Rahimullah şöyle şöyledir. İstersen elde ettiğin dünyalıkları azalt, istersen çoğalt. Şunu bil ki Onları kendine ait keseden alıp harcıyoruz. Şu hususta buna delildir. Allah Teala, insanların muhtaç olmadığı dünyalık arzuların fazlasını, süsleri, görkemini kullarına haram kılmıştır. Bunları ahirette kullarına ikram etmek için saklamıştır. Nitekim Zuhru Suresi 33-35. ayetlerinde şöyle buyurulur. Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması tehlikesi bulunmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını ve üzerlerine yaslanacakları koltukları da hep gümüşten yapardık. Ve onları zinetlere boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret ise Rabbinin katında Allah'ın azabından sakınıp rahmetine sığınanlara mahsustur. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyada ipek giyen kişi ahirette onu giyemez. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Yine Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste, dünyada şarap içen kişi ahirette onu içemez. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri diğer bir hadiste, ipek ve ipek kapartmalı elbise giymeyiniz. Altın ve gümüş kaplardan bir şey içmeyiniz ve bunlardan yapılan tabakları yemekte kullanmayınız. Bunlar dünyada onlar, yani kafirler için, ahirette ise sizin içindir. Ve şöyledir. şöyle der. Allah Teala Musa a şöyle buyurdu. Ben kendime dost seçtiğim kullarımı dünya nimetlerinden ve refahından korurum. Tıpkı şefkatli bir deve çobanının develerini uyuz bir deveden koruduğu gibi. Bunu o kullarıma değer vermediğim için değil, benim cömertliğimden nasiplerini tam ve mükemmel olarak alabilmeler için dünyada bunu lekelemekten salim tutmalar için yaparım. Tirmizi'nin Katade bin Numan radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur. Allah Teala bir kulu sev sevdiği zaman tıpkı sizin bir hastayı sudan koruduğunuz gibi onu dünyaya karşı himaye eder, dünyaya karşı korur. Evet bu, bu hadisi e, hakim de rivayet etmiştir ve onun lafzı şöyledir. Allah Teala bir kulunu sevdiği halde onu dünyadan korur. Tıpkı sizin hasta birini kendisine zarar verir endişesiyle yiyecek ve içecekten koruduğunuz gibi. Evet e, bunu e, Müslüm'ün e, sayhinde Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhadan rivayet ettiği şu hadis de e, bu manayı destekler. Dünya müminin zindanı kafirinde cennetidir. Evet, üçüncü kısım, yani ahirete iman edenlerin üçüncü kısmı, hayırda yarışanlardır. Allah'ın izniyle hayırda yarışan kimseler, dünyaya gelmekten maksadın ne olduğunu kavrayan ve bunun gereğince amel eden kimselerdir. Onlar, kullar arasında hangilerinin daha iyi amel işlediğini sınamak için Allah Teala tarafından kulların dünyaya yerleştirildiğini kavramış kimselerdir. Hud suresi 7. ayetinde şöyle buyrulur. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı olsun sizi imtihan etmek için, arşı su üzerindeyken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, Resulüm, ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz desen, kafir olanlar derhal bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler. Mülk suresi 2. ayetinde, o ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır o mutlak galiptir, çok başlayıcıdır buyurur. Selef'ten biri şöyledir: Bir kimsenin dünyaya karşı zücc sahibi ve tercihini ahiretten yana kullanmış ise, sınamak için insanlara sunulmuş olan gösteriş, refah ve sevindirici şeylere şöyle bir bak. Bunlara sahip olanları ve durumu böyle olmayanları gözden geçirsin, incelesin. Bunların durumunun şu ayet-i kerimede buyrulduğu gibi olduğunu görecektir. Kehf suresinin 7. ayetinde. Biz yeryüzünde bulunan her şeyi insanlardan hangilerinin daha güzel amel işlediklerini denemek için yeryüzüne süz kıldık. Daha sonra bunların tükeneceği ve sonunun geleceği belirtilerek bununla beraber yine biz yerin üzerindekileri vakti gelince elbette çorak bir toprak haline getireceğiz buyurulmaktadır. Dünyada, dünyaya gelmekteki asıl maksadın bu olduğunu anlayan kişi, bütün gayretiyle dünyayı ebedi ikametgahı olan ahiret yurdu için azık biriktirdiği bir mekan haline getirir. Dünyalık olarak da yolcu için yolculuk esnasında kişiye gerek olan şey neyse onunla yetinir. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Benim dünya rahatlığıyla bir alakam yok. Benim dünyadaki durumu bir ağacın altında gölgelenen ve sonra da yoluna devam eden, geçip giden bir yolcu gibidir. Bunu İmam Tirmizi, Ahmet bin Hanbel, Hakim Taberani ve İbni İbban rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kiramdan bir topla edinecekleri dünyalığı bir yolcunun azı kadar olmasını tavsiye etmiştir. Bu sahabeler arasında Selman'ın Farisi, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, Ebu Zer ve Ayşe radiyallahu vardır. İbn Ömer radiyallahu da dünyada garip biri gibi veya bir yolcu gibi olmasını ve kendisine kabir ehlinden saymasını tavsiye etmiştir. Yani kendisini ölmüş gibi kabul etmesini tavsiye etmiştir. Zühidleri elde etmiş kimseler iki kısımdır. Bunlar, Bunlardan bir kısmı hayatlarını devam ettirebilecek kadar dünyalıkla yetinirdiler. Zahidlerin çoğunun hali budur. Bir kısmı da bazı mübah arzulardan tatması için nefsine zaman zaman genişlik tanır. Bununla nefsin amel için güç kazanmasını ve dinç kalmayı hedefler. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi. Namazda gözümün nuru kılındı. Nesai ve Ahmet bin Hanbel rivayet eder bunu. İmam Ahmet Ayşe radıyallahu anhadan şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyalık olarak kadını, güzel kokuyu ve yemeği severdi. Kadın ve güzel kokudan kendisine bir şeyler isabet etti ama yiyecek olarak eline pek bir şey geçmedi. Ve bin Münebbih der ki, Davud aleyhisselam ailesinden gelen hikmetler arasında şunlar yazılıdır. Akıllı kişinin şu dört vakit hakkında gaflette olmaması gerekir. Vaktin bir bölümünde nefsini hesaba çekmeli. ikinci vakitte Rabbine yakarışta bulunmalı. Üçüncü vakitte kendisine kusurlarını bildiren ve nefsine karşı kendisine dost olan kardeşleriyle buluşmalı. Dördüncü vakitte de nefsiyle helal ve güzel lezzetleri baş başa bırakmalıdır. Bu dördüncü vakit diğer üç vaktin yerine getirilmesi için yardımcı, ve kalbin daha yetkin ve derli toplu olmasını sağlayıcıdır. Yani insanın dinlenmesini sağlar. Mümin kişi mübah arzularını yerine getirirken bununla taat yapabilmek için güçlenmeye niyet ederse bu arzuları karşılığında sevap verilen taatler haline gelir. Tıpkı Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın ben uyumayı gece ibadet etmek için gece ibadet etmek gibi sayıyorum sözünde geçtiği gibi. Yani o gecenin son kısmını ibadetle geçirebilmek için Güç kazanmak amacıyla uyumaya niyet ediyordu. Bundan dolayı gece ibadeti için sevap beklediği gibi uykusu içinde sevap bekliyordu. Bazıları da mübah olan bir arzusu için bir şeyi aldığı zaman onu kardeşleriyle paylaşmak isterdi. Abdullah bin Mübarek'ten nakledildiğine göre canı bir şey çektiği zaman dostlarından birinin daha, bir kardeşinin daha canı onu çekmedikçe onu yemez, onlardan birinin canı çekince birlikte yerlerdi. Canları bir şey çektiği zaman kendileriyle birlikte yemek üzere bir misafir gelmesi için dua ederlerdi. İmam evzainin şöyle dediği nakledilir. Şu üç kısım insanın yediklerinden dolayı hesap yoktur. Sahurda yenilen yemek, oruçlunun iftarda yediği yemek ve misafirin yediği yemek. Hasan el-Basri de şöyle der. Dünyada senin yararına olanı istemek dünyayı sevmek değildir. Bir ihtiyacını terk etmek dünyada senin için ihtiyacı yerine Geçiyorsa bu züğüddür. Bir kimse dünyayı sever ve bundan mutluluk duyarsa kalbinden ahiret korkusu gider. Said bin Cübeyr şöyle der. Aldatıcı yarar, kişi ahiret talebinden alıkoyandır. Eğer alıkoymuyorsa o aldatıcı değil, ondan daha hayırlı olan hedefe ulaştırıcı yarardır. Yahya bin Muaz el Razi de. Dünyayı nasıl sevmeyeyim? Hayatımı devam ettirmem için gereken azığımı ondan kazanıyorum. Ahirette nail olacağıma, ahirette nail olacaklarımı eriştirecek taatleri de onda işliyorum. Yani bu amelleri dünyada işliyorum. Ebu Safvan Ruayni'ye Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kınadığı ve akıllı kimselerin kaçınması gereken dünya nedir diye sorduklarında şöyle demiştir. Dünyada eline geçen ne? Dünyalık peşinde koştuğun her şey yerilen kısma girer. Dünyada eline geçenlerle ahireti talep ettiğin şeyler ise bu kısma girmez. O halde e, bu gibi nasihatlerden bizim şunları anlamamız lazım. Elimize geçen dünyalık nimet kabilinden her ne varsa bunları Allah Azze ve Celle'ye taat yolunda kullanmak gerekir. Hasan el-Basri Rahimullah şöyledir: Dünya mümin için ne güzel yurttur. Çünkü dünyada az bir amel işler ve oradan cennet için azı kalır. Dünya kafir ve münafık için ne kötü bir yurttur. Zira gecelerini boşa geçirir ve cehennem için azık kalır. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu e, buyurduğu rivayet edilir. Eyfâ bin Abd el-Kilâ'i rivayet ediyor bunu. Cennet ehli cennete ve cehennem ehli de cehenneme girince Allah azze ve celle şöyle buyurur. Ey cennet ehli, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Onlarda bir veya birkaç gün derler. Allah Teala da bir veya birkaç günde ne güzel ticaret yaptınız. Rahmetimi, rıdvanımı, razı oluşumu yani ve cennetimi kazandınız. Orada ebedi ve sonsuza kadar kalın. Allah Teala sonra cehennem ehline şöyle der. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Onlarda bir veya birkaç gün diye karşılık verilir. Bunun üzerine Allah Teala bir veya birkaç günde ne kötü ticaret yaptınız? öfkemi, İsyankarlığı ve cehennemi kazandınız. Orada ebedi ve sonsuza kadar kalın buyurur. Bunu Ebu Nuhayn Hilyetül Evliya'da rivayet eder. Hakim de Sa'd bin Tarık'tan, o da babasından rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dünya, ahireti için azık hazırlayan ve Rabbinin rızasını kazanan kişi için ne güzel bir yurttur. Ahiretine engel olan ve Rabbinin rızasını kazanamayan için böyle bir kimse için de ne kötü bir yurttur. Kul, dünya için Allah senin yüzünü kara çıkarsın dediği zaman, dünya ona bizim üzerimizde Allah'a isyan eden kişinin yüzünü Allah kara çıkarsın der. Evet, hakim bunun sahih olduğunu söyler. Fakat isnadında Abdülcebbar bin Vehip diye meşhul bir ravi vardır bu hadisi. Lakin bu rivayet Ali radıyallahu anh'ın sözü olarak da rivayet edilmiştir. Yani mefkuh bir rivayet olarak. Bunu İbn-i Dünya yine eleştirilebilecek bir isnad ile rivayet eder. Onun rivayeti şu şekilde. Hz. Ali bir gün bir kişinin dünyaya sövdüğünü iştir. Adama der ki, Dünya kendisine sadık olanlara sadık bir yurt, onu anlayanlar için bir afiyet yurdu, ona azık edinenler için çok zengin bir yurt. Allah dostlarının mescidi, vahyinin indiği mekan, meleklerinin namazgahı ve evliyasının ticarethanesidir. Orada Allah'ın rahmetini kazanın ve kar olarak cenneti elde edin. Kim dünyayı diyorsa, kötülüyorsa o da kendisinden ayrılmasına izin veriyor. hem kendisini hem de kendisine bağlananların ayıplı olduğunu ilan ediyor. O belalarıyla ibret verir, sevinçleriyle şevk ve süruru artırır. Pişman olanlar onu kınar, diğer taraftan öbürleri de onu över. Dünyanın size anlattıklarını, naklettiği hadiseleri tasdik edin, nasihatlerinden ibret alın. Ve sen ey dünyanın aldatıcı yönleriyle aldanmış kişi, dünya sana ne zaman teslim edildi? Sen, seni ne zaman aldattı? Toprağa uzanmış yatan babalarınla mı? Yoksa çürümüş olan annelerinin bedenleriyle mi? Nice defalar onu avuçlarında didik didik ettin, ellerinle karıştırarak şifa istedin, onun için doktor aradın ama ihtiyacını elde edemedin ve talebin yerine getirilmedi. Yarın onların çürüdüğü yerde seni de çürütecek dünya sana çok güzel bir ders verecek. Ama ağlaman sana fayda vermeyecek. Dostlarının sana bir faydası olmayacak. Bu sözleriyle Ali radıyallahu an dünya'nın mutlak olarak kötülenemeyeceğini açıklıyordu. Dünya onda salih ameller işleyerek ahiret azığı hazırlayanlara nispetle övgüyü hak eder. Onda peygamberlerin mescitleri yer alır. Diğer taraftan dünya vahin de indiği mekandır. Hem müminler için bir ticaret anı olduğundan orada Allah'ın rahmetini kazanırlar ve ticaretlerinin kârı olarak cenneti elde ederler. İşte bu sıfatlara sahip olanlar için. Dünya güzel bir yurttur. Aleykümselam ve rahmetullah berekat. Onun aldatıcı ve hilekar olduğu konusunda anlatılanlara gelince o öğütleriyle açıkça ilan etmekte, ibretleriyle nasihat etmekte, nasıl bir felaket ile ayıplı bir yurt olduğunu ehil olanlar için açıkça göstermektedir. Hallerdeki değişiklik açıkça görülmekte. Sağlıktan hastalığa, gençlikten ihtiyarlığa ve çöküşe doğru geçiş, zenginlikten yoksulluğa İzzetten zillete gidiş apaçık görülmektedir. Ancak dünyaya tutkun olanların bu tutkusu onları sağır ve kör etmiş. Böyle kimseler dünyanın bu çarlarını duymazlar. Yahya bin Muaz er razi Allah rahmet eylesin şöyle der. Ey insanlar! Gayb aleminde dünyanın sonunu olmasından dolayı yakılan ağırları işitmiş olsalardı, kalpleri paramparça olurdu. Hikmet ehli bir zat da şöyle der. Dünya, günlerin insanlara anlattığı ibretli misallerdir. Zamanın anlattığı ilim için tercümana gerek yok. Dünya sevgisi bu öğütlere karşı kalplerin kulaklarını sağırlaştırır. Bütün mahlukat işitse bile o bir şey işitmez. İhtiyaçtan fazla olan dünyalıklara karşı zühtün de kısımları vardır. Bazı zahitler bu fazlalıkları elde eder. Bunu yanında tutar ve Allah Teala'ya yakınlaşmak için bunları bir vesile olarak kullanır. Sahabe-i Kiram ve diğer pek çok kimse böyle yapardı. Ebu Süleyman der ki, Osman ve Abdurrahman bin Afın radiyallahu anhümanın, Allah'ın yeryüzündeki hazinelerinden birer hazineleri vardı. Buradan Allah'a taat uğrunda infakta bulunuyorlardı. Onların kalpleriyle yaptıkları muameleleri Allah Teala'nın rızası içindi. Zayetlerden bazıları da elinde ne varsa hemen dağıtır, hiç elinde tutmazdı. Bunlar da iki çeşittir. Bir kısmı elindekileri kendi iradeler ve gönül hoşluğu ile dağıtırdı. Bir kısmı da nefisleri dağıtmayı istemediği halde nefsin'e karşı mücadele ederek ellerindekini dağıtırlardı. Bunlardan hangisinin daha faziletli olduğu konusunda yine ihtilaf edilmiştir. İbnü Senmak ve Cüneyt nefis, cömertlik ve züht makamının hakikatine eriştiği için birincisinin daha faziletli olduğunu söyler. İbnü Ata da. Nefse karşı mücadele bulunduğu için ikincisinin daha fazletli olduğunu söyler. Zahidlerden bir kısmı da fazladan bir şey elde etmek için uğraşmazlardı. Bunlar ihtiyaçtan fazlasını istemezler. Bu isteksizlikleri fazlasını kazanmaya kudretleri olduğu halde veya bunun aksi bir durumda söz konusu olabilir. Bunda fazletli olan kudreti olduğu halde bunu istemeyenlerin davranışıdır. Bundan dolayı seleften pek çok kimse, Ömer bin Abdülaziz'in Veysel Karani'yi ve benzerlerinden daha zahit olduğunu e, söylemişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Ebu Süleyman et Darani ve pek çok kimse bu görüştedir. Ömer bin Abdülaziz e, çünkü servete e, imkan sahibiydi. Halifeydi. Müminen halifesiydi. Dar e, Beytülmal onun elinin altındaydı. Buna rağmen zahitti. Veysel Karani ise kendi isteğiyle dünyalıklardan uzak durmuştu. Bu sebeple Ömer bin Abdülaziz'in Zühdü'nün Veysel Karani'den daha üstün olduğunu söyleyenler vardır. Malik bin Dinar şöyle derdi. İnsanlar Malik Zahid'dir diyorlar. Asıl Zahid Ömer bin Abdülaziz'dir. Yine ilim ehli şu ikisinden hangisinin daha olduğu olduğusunda da ihtilaf etmişlerdir. Helalinden dünyalık talep edip onunla akrabalarını gözetmek ve kendisine de bir şeyler ayırmak mı yoksa bütünüyle talebi terk etmek mi daha faziletlidir? Bir kimsenin bir kesim tamamen terk etmeyi ve uzak durmayı tercih ederek bunun daha faziletli olduğunu söylemiştir. Hasan El Basri bunlar arasında örnek gösterilebilir. Bir kısmı da helal yoldan elde edilmesinin daha faziletli olduğunu söyler. İbrahim ne nihayde bu görüşü savunur. Dünyayı kalpleriyle terk eden zahitlerin bu konuda kalpleriyle müşahedelerine dayalı farklı tespit ve değerlendirmeleri vardır. Bir kısmı fazlalık elde etmek için çalışmayı fazla yorgunluk çekmek olarak görür. Bu yüzden kendisini rahatlatmak maksadıyla züht yolunu seçer. Hasan el-Basri, Rahimullah, züht dünyada kalbi ve bedeni rahat ettirir demiştir. Bazı zahitlerde, Dünyada ihtiyaçtan fazlasını aldığı takdirde ahiretteki payından eksilme olacağı korkusuyla zühd yolunu seçmiştir. Bir kısmı da ihtiyaç fazlası dünyalıktan dolayı kıyamet günü hesabının uzamasından korktuğu için bunları terk etmiştir. Zahidlerden biri şöyle der. Allah'tan dünyalık isteyen kişi hesap günü uzun süre sorguda beklemeyi istemektedir. Evet bunu İmam Ahmet bin Hanbel, Tavustan Mürsel olarak rivayet etmiştir kitabı Zühd'de. Bazı zayipler ise dünyanın ne kadar çok ayıplarla dolu olduğunu, halinin çabucak değişmesini ve içindeki her şeyin hemen biti verdiğini dile getirmişlerdir. Bunca değersizliğine ve çabucak son bulmasına rağmen ayak takımdan düşük karakterli kişiler ondan pay almak için yarışırlar. Onun için zayipler dünyalıktan yüz çevirirler. Bu zayiplerden birisine senin dünyaya değer vermemenin rühdünün sebebi nedir diye sorduklarında şöyle demiştir: Vefasının azlığı cefasının çokluğu ve taliplerinin aşağılık olmaz. Evet. Ömer bin Münkedir'e mal gönderilir. O ağlamaya başlar ve e, ağlaması giderek şiddetlenir. Sonunda şöyledir: Dünyanın kalbimi mağlup etmesinden ve ahirette bir payının kalmamasından korkuyorum. Beni ağlatan işte bu korkudur. Sonra emir verir ve gelen malı Medine'nin fakirlerine sadaka olarak dağıtır. Zahitlerin seçkinleri dünyalığın kendilerini Allah Teala'ya kulluk ve niyazdan geri koymasından korkarlar. Rebiya şöyledir: Dünyanın baştan sona helal biçimde bana ait olmasını ve benim de bunu Allah yolunda infak etmiş olmamı istemem. Çünkü bu bir göz açıp kapayıncaya kadar da olsa beni Allah ile meşgul olmaktan alıkoyar. Ebu Süleyman et şöyle şöyledir: Zühd seni Allah ile meşgul olmaktan alıkoyan şeyi terk etmektir. Yine Allah ile meşgul olmaktan alıkoyan her şey, aile, mal ve çocuk her neyse o bereketsizdir. Evet, Zahid kimseler zühd hakkında pek çok sözler söylemişlerdir. Zühdden... Ve dünyaya değer vermemekten maksat, kalbi bunlarla meşgul olmaktan kurtarmaktır. Böylece Allah Teala, marifetullah, ona yaklaşmak, ünsiyet ve ona kavuşma şevkiyle meşgul olmak için boş vakit bulunur. Bunlarla meşgul olmak, dünya ile meşgul olmak sayılmaz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi. Namazda gözümün nuru kılındı. Bu hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sevdirilen dünyalıklar arasında namazı say namazı saymamıştır. Müsned ve Nesai'deki lafız böyledir. Diğer e, bazı hadis kitaplarında "Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi." lafzıyla geçiyor. Ancak bu lafız bu lafzı şaz olarak kabul edilmiştir müaddisler tarafından. Evet, burada namaz da dünyaya dahil edilmiştir. E, Diğer bir hadiste şöyle buyuruyor, Tirmiz ve İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri hadiste. Dünya lanetlenmiştir, içinde bulunanlar da lanetlenmiştir. Ancak Allah'ı zikretmek, Allah'ın beğendiği ameller, alimler ve ilim öğrenenler bunun dışındadır. Taberani Ebu Derda radiyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Dünya ve içindekiler lanetlenmiştir. Ancak Allah'ın rızasını istemek maksadına yönelik olanlar bunun dışındadır. Evet. Ubaidi radıyallahu gelen diğer bir hadiste de kıyamet günü dünya getirilir ve Allah Teala'nın rızası için olanları ondan ayırın, diğer kısımlarını cehenneme atın denilir. Dünya ve içinde bulunan her şey lanetlenmiştir. Yani bunlar Allah'tan uzaktırlar. Çünkü hepsi de insanları Allah'ı anmaktan ve ibadetten alıkoyup meşgul etmektedir. Ancak Allah'a onu tanımaya, yakınlığını ve rızasını kazanmaya götüren ilim, Allah'ı zikretmek ve Kulun Allah'a yakınlaşmasına yardımcı olan işler lanetlenmiş kısmın dışındadır. Zaten dünyanın var olmasındaki asıl maksat da budur. allah Teala kullarına kendisinden korkmalarını, takvayı ve itaat etmelerini emir buyurmuştur. Bu da sürekli olarak allah Teala'yı hatırda tutmak, yani zikir ile mümkün olabilir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın da dediği gibi, Allah'a karşı gerçek anlamda takva sahibi olmak, onu sürekli zikretmek, sürekli hatırlamak hiç unutmamaktır. Bunu Taberi tefsirinde rivayet etmiştir. Allah Teala namazı kendisinin zikredilmesi için emir buyurmuştur. Hac ve tavaf da böyledir. İbadetler içerisinde en faziletli olanları içerisinde Allah Teala'nın en çok zikredilmiş olanlardır. İşte bütün bunlar kınanmış olan dünya kapsamı dışındadır. Dünyanın ve içinde bulunan bütün mahlukatın varoluşlarının asıl sebebi zaten budur. Nitekim Zâriyat Suresi 56. ayetinde ben cinler ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuştur Rabbimiz Azze ve Celle. Evet. Fakihlerden ve sufilerden bir kesimi, dünyada yapılmış bulunan ibadetlerin cennette bulunan nimetlerden daha fazletli olduğunu zannetmişlerdir ve şöyle demişlerdir. Çünkü cennetteki nimetler kulun payıdır. Dünyadaki yapılan ibadetler ise Rabbin hakkıdır. Rabbin hakkı da kulun payından daha üstündür. Bu yanlış bir değerlendirmedir. Onların düşüncelerinin yanlışlığını gösteren husus da tefsir alimlerinin Nemil suresi 89. ayeti hakkında yaptığı açıklamalardır. Bu ayette şöyle buyurulur. Kim iyilikle ilahi huzura gelirse ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan emin, emin kılınırlar. Evet, müfessirler şöyle demişlerdir. Ayette geçen iyilikten maksat, La ilahe illallah sözüdür. Bundan daha hayırlı bir söz bulunmamaktadır. Ancak cümlede takdim ve tehir vardır. Söylenmek istenen o kimse için onda, o sözde hayır vardır. Yani sözü söyleyen kişi için o sözü söyleme sebebiyle hayır vardır demektir. Bu konuda doğru olan görüş, ayet ve hadislerden de açıkça anlaşıldığı gibi, Mutlak manada ahiretin dünyadan daha hayırlı olduğudur. Hakim Müstedrek'inde Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturmuş dünya ve ahireti konuşuyor, değerlendiriyordu. Bazıları dediler ki, dünya ahiretin köprüsüdür. Ameller orada yapılmakta, namaz orada kılmakta ve zekat orada verilmektedir. Bazıları da ahirette ise cennet var dediler ve Allah'ın dilediği kadar konuştular. Bu konuşmalar üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahiretin yanında dünyanın durumu sadece sizden birinin denize gidip parmağını içine daldırıp çıkarması gibidir. Çıkardığında parmağı denizden ne çıkardıysa ahiretin yanında dünya işte odur. Evet bu hadis-i şerif dünya ve içinde yapılan amellerden ahiretin daha fazla olduğu olduğunda açık bir hükümdür. Bunun izahı şu. Dünyanın kemali ilim ve amele dayanır. İlimden de maksat zaten ameldir. Bu kemal, ahirette dünyadakine nispetle kat kat daha fazla olur. İlmin aslı, Allah'ı, isim ve sıfatlarını bilmektir. Ahiret aleminde insanın önündeki perdeler kalkacak, dünyadaki haber niteliğindeki bilgiler gözle görülür duruma gelecek. Yani, ilmel yakin olan aynel yakin haline dönüşecek. Bilgiye dayalı olanlar gözle görülür hale gelecektir. Allah Teala hakkındaki bilgi, marifetullah, onu rüyet ve müşahade, yani görme ve seyretme haline gelecektir. Hiç ahiretteki bu durumlarla dünyadakiler kıyas edilebilir mi? Bedenle yapılan amellere gelecek olursak, Aleykümselam ve Rahmetselam ve Berekatü. Bunun dünyada iki maksadı vardır. Birincisi, ağızları, organları taatlerle meşgul etmek ve ibadetlerle yormaktır. İkincisi, kalpleri Allah'a bağlamak ve zikriyle nurlandırmaktır. Birincisi cennet ehli üzerinden kaldırılmıştır. Nitekim bu konuda gelen rivayete göre Allah Teala cennet eline tecelli ettiği vakit onlar secde etmeye yetenecekler. Fakat kendilerine şöyle seslenilecektir. Başlarınızı kaldırın. Zira siz amel işleme yurdunda bulunmuyorsunuz. İkinci maksada gelince bu hususta cennet ehli için en mükemmel biçimde ve tam olarak gerçekleşecektir. Ahirette gerçekleşecek olanlarla dünyadayken kalplerde gerçekleşecek olan Kurp, yakınlık, ünsiyet ve iktisal gibi latifelerle kıyaslanmayacak bir fark vardır. Aleykümselam ve rahmet ve berekâdır. Ahirette Allah Teala'yı açıkça görecekler, müşahede edeceklerdir. Kalpleri, gözleri ve kulakları O'nun rüyetiyle ve kelamını işitme nimetine erecek. Bunlar özellikle cuma ve bayram gibi namaz vakitlerinde gerçekleşecektir. Allah'a yakın, mukarreb olan kullar ise bu nimetleri her gün iki defa sabah ve akşama doğru yani Sabah ve ikindi namaz vakitlerinde erişeceklerdir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehlinin Rablerini göreceklerini zikrettikten sonra sabah ve ikindi namazlarını muhafaza etmeye onları teşvik etmiştir. Çünkü bu iki namaz vakti cennet ehli içinde bulunan özel kişilerin, seçkin kişilerin Allah azze ve celle'nin rüyeti ve ziyaretiyle şereflenecekleri iki vakittir. Yine cennet ehli için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir nimetleri hiç kesilmeden devam eder. Orada nasıl tabii olarak nefes almaları kendilerine ilham ediliyorsa, tesbih etmeleri de ilham edilecek. Süfyan bin Uyeyne diyor ki: Cennet ehli için la ilahe illallah sözü dünya ehli için sıcak gündeki soğuk suyun verdiği lezzet gibidir. Ariflerin Allah Teala'nın zikrinden dünyada aldıkları zevk nerede, cennette tattıkları bu zevk nerede? İşte bütün bu hususları kim iyilikle ilahi huzura gelirse ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan emin kalırlar. Mealindeki Neml Suresi'nin 89. ayeti kerimesi bize açıkça bildirmektedir. Çünkü kelime-i tevhidi söyleyen kişi, bu söze verilen sevap sayesinde cennet eline tahsis edilen nimetlere erişecektir. Evet, şimdi tekrar asıl konumuza dönecek olursak, konunun başında... Okuduğumuz hadiste, dünyaya karşı zahid ol ki Allah seni sevsin buyuruluyordu. Bu hadis-i şerif, dünyaya karşı zahit olanları allah Teala'nın sevdiğine delalet etmektedir. Seleften biri şöyle der, havariler İsa Aleyhisselam'a şöyle dedir: Ey ruhullah, bize bir kelime öğret ki ondan dolayı Allah bizi sevsin. O da şöyle dedi, dünyaya bu edin, Allah da sizi sevsin. Allah Azze ve Celle ahirete karşılık dünyayı tercih edenleri kınayarak şöyle buyurmuştur. Kıyamet Suresi Estağfurullah. Kıyamet Suresi 20-21. ayetlerinde. Hayır. Doğrusu siz çarçabuk geçeni yani dünya hayatını ve nimetlerini seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Yine Fecir Suresi 20. ayetinde malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Adiyat Suresinde de ve o mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür buyurulur. Allah Teala'nın dünyayı sevenleri kınaması, onu sevmeyenleri övdüğüne işaret etmektedir. Dünyayı elinin tersiyle etip onu terk edenler ise öncelikle bu övgü kapsamına girer. Ahmet bin Hanbel ve İbni İbban Ebu Musa radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Dünyayı seven ahiretine zarar verir, ahiret seven de dünyasına zarar verir. Sizler baki olanı, fani olana tercih ediniz. Yine İmam Ahmet ve İbn-i Mace Zeyd Sabit'ten rivayet ediyorlar. Her kimin himmeti, çabası ve gayreti dünyaya yönelik olursa, Allah Teala onun işini bozar ve fakirliği, muhtaçlığı iki gözünün arasına koyar, açgözlü yapar. Kendisine de takdir edilenden fazla bir şey verilmez. Her kimin niyeti, ahireti yönelik ise Allah Teala onun işlerini toparlar, kalbine zenginlik koyar ve istemeyerek de olsa, kendisi istemese dahi dünyalıklar ona gelir. Evet, İmam Tirmiz de buna benzer bir hadisi merfi olarak Enes radiyallahu anh'den rivayet etmiştir. Cündet bin Abdullah, Abdillah el-Beceli radiyallahu anh şöyle der. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Aun bin Ad şöyle der. Dünya ve ahiret kalpte bulunan bir terazinin iki kefesi gibidir. Birine ağırlık verildiği zaman diğeri hafifler. Aleykümselam ve rahmetullahi ve aleykümselam. Ve bin Münebbih de şöyle der. Dünya ve ahiret iki hanımı bulunan bir adama benzer. Birini memnun ettiğin zaman diğerini kızdırmış olur. Evet, bütün bunların yanında züüt, Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerinin, evliyasının ve onu sevenlerin bir şearıdır. Amr bin As radiyallahu anh şöyle diyor. Sizin tuttuğunuz yol, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan ne kadar da uzak. Şüphesiz o dünyaya karşı insanların en zahidiydi. Siz ise insanlar için de ona en fazla rağbet edenlersiniz. Bunu İmam Ahmed bin Hanbel rivayet eder. i̇bn Mesud radıyallahu an tabiinden olan öğrencilerine şöyle diyordu. Sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından çok daha fazla oruç tutuyor, namaz kılıyor ve cihad ediyorsunuz. Ancak onlar sizden daha hayırlıydı. Onlar bu nasıl olur diye sorduklarında şöyle dedi. Onlar dünyaya karşı sizden çok daha zahid, ahirete de sizden daha fazla rağbet ediyorlardı. Yine Ebu Derda radiyallahu anh de şöyle der. Eğer siz bana bir kimsenin sizin en zahidiniz olduğuna yemin ederseniz, ben de o kişinin sizin en hayırlınız olduğuna yemin edebilirim. Evet, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama, ey Allah'ın Resulü içimizde en hayırlı olan kimdir diye sorulduğunda, Dünyaya karşı en zahid olanınız ve ahirete yönelik amellere en çok rağbet göstereniniz buyurmuştur. Bu konuda oldukça fazla söz vardır. Gerek e, hadis olarak gerek Selefin sözleri olarak. İnsanların elindekilerden ümidi kesmek yine Seyil bin saat radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste e, belirten bir husustu ikinci bir tavsiye olarak. Bu aynı zamanda insanların muhabbetini sağlayacak bir haslettir. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın birine şöyle vasiyet etmiştir. İnsanların elindekilerin, elindekilerden ümidini kes, zengin olursun. Bunu taberani rivayet eder. Seyl bin gelen diğer bir rivayette de şöyle geçer. Müminin şerefi gece namazı kılmasında, izzeti ise insanlardan ümidini kesmesindedir. Evet. İnsanların ellerindekilere göz dikmediğin sürece insanlara karşı kerim, değerli olmaya devam edersin veya insanlar sana değer vermeye devam eder. Onların ellerindekileriyle ilgilenmeye başladığın zaman senin sözlerinden hoşlanmazlar ve senden nefret etmeye başlarlar. Bunu Hasan el Basri söylemiştir. Eyüp'e sahtiyende şöyledir: Kişi şu iki aslete sahip olmadıkça şeref ve asalet sahibi olamaz. İnsanların ellerindekilere karşı iffetli, tok gözlü olmak ve onlardan gelenler aldırış etmemek. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir hutbesinde şöyle demiştir: İnsanların elindekine tamah etmek, fakirlik, ondan ümit kesmek zenginliktir. İnsan bir şeyden ümit kesince ona muhtaç olmaktan kurtulur. Yine rivayet edildiğine göre Abdullah bin Selam radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh yanında Kabel Ahbar ile karşılaşır ve der ki: Ey Kâb, kimler ilim erbabıdır? O da o ilimle amel edenlerdir der. Peki insanlar ilmi öğrenip ezberledikten sonra kalplerinden o ilmin gitmesine sebep olacak şey nedir diye sorar. O da tamahkarlık, açgözlülük ve ihtiyaçları insanlardan talep etmektir. Bunun üzerine Abdullah bin Selam radiyallahu anh doğru söyledindir. Demek ki unutkanlığın sebeplerinden birisi buymuş. Tamahkarlık, açgözlülük ve ihtiyaçları insanlardan talep etmek. İnsanlardan bir şey istememek ve ihtiyaçları onlara arz etmeyerek iffetli ve tok gözlü olma usunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de pek çok hadis gelmiştir. Çünkü insanlar kendi isteyenleri hoş karşılamazlar ve ondan nefret ederler. Çünkü mal insanoğlunun gözünde sevimli ve değerlidir. Ondan sevdiği bir şeyi istediğin zaman onlar tarafından hoş karşılanmaz. Ancak kendisinden bir şeyi isteyeni canla minnet bilmek, Elindeki her şeyi kendi mülkiyetinden çıkarıp dağıtmak, zillete düşerek isteyen kişinin tam olarak ihtiyacını görmek yahut ailesine elbiselerinizin başkalarının üzerinde bulunması sizin üzerinizde bulunmasından daha iyidir. Bineğinizin başkasının altında bulunması sizin altınızda olmasından daha iyidir demesi gibi hasletler bu gibi güzellikler olunun yapısında gerçekten çok zor görülen hasletlerdir. Bunlar uzun zamanlardan beri insanlar arasından dürülüp rafa kaldırılmış hasletlerdir. Bir kimse insanların elindekine züğüt gösterir, onlara karşı zahid olur. Göz dikmezse onlara karşı iffetini korumuş olur. Onlar da kendisini sever, ikramda bulunur ve ihtiyaçlarını giderirler. Nitekim bir Bedevi'nin Basralılara söylediği şu sözle e, bu durum ifade edilir. Bedevi, bu belde'nin efendisi kimdir diye sorar. Hasan-ı Basri'dir derler. Bedevi, ne ile onların önderi efendisi oldu diye sorar. Onlar da, insanlar onun ilmine, ilmine muhtaçtır. Ancak o insanların dünyalıklarına karşı tok gözlüdür. Mustani'dir dediler. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet, Selef'ten biri dünya ve ehli hakkında şu şiiriyle nasihat etmiştir. Bununla bitirelim inşallah. O dünya iğrenç bir leştir sadece. Üzerine köpekler üşüşmüş, çekiştiriyor. Ondan sakınırsan eline karşı selamette olursun. Eğer çöreklenirsen başındaki köpeklerle dalaşırsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden lillahi ilahillen tewhid ve estağfiruke ve töb